Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Eyiniz. Aa, uh, evet. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Beysun Gökçin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Merhaba. Merhaba Gürhan'cığım. Özlemişim. Ben evet, <gülüyor> de özledim. Ee, Beysun da nereden çıktı diye düşünebilen arkadaşlarımız, evet. düşünecek arkadaşlarımız olabilir. Ee, bugün deniz programı yapacağız. <gülüyor> Denizlerdeki riskler... Denizler'deki arama kurtarma çalışmaları ve Türkiye'nin bu konulardaki hazırlıkları, mevcut durumu bunları konuşmaya çalışacağız. Meysun geçen hafta bu konuda bir program gerçekleştirdi evet, zaten. Evet. Biraz da o programın devamı gibi olacak. Evet. Değil mi? İstersen o telsiz konuşmasını... Evet tekrar vereceğiz ama ön bilgi verelim telsiz konuşması hakkında. Evet o, o kum kapıda o bildik işte beş tane genç insanı kaybettiğimiz e, deniz bisikleti kazası evet. diyelim. Onunla ilgili bayağı ciddi spekülasyonlar oldu. O telsiz konuşması bence önemli çünkü en azından hani denizcilikte deyimiyle bir kerteniz noktamız var. Çünkü hep kulaktan dolma bilgilerle dolaşıyordu ortalıkta. Baya net bir belge var elimizde. Bir telsiz konuşması. Ve bu telsiz konuşması gündüz yapılıyor. Dolayısıyla istersen bir önce onu bir hatırlatalım. Evet, olay Sonra... gününü de biraz hatırlatalım mı? Çünkü daha öncesinde... Evet, o müthiş bir şey, fırtınalı bir gündü o. Hatta Ve daha önceden ilan edilmiş. Daha önceden uyarısı yapılmış. Hatta hatta o iki tane ido. Gemisi denizdeydi. Onlarla ilgili bile fırtına uyarısı vardı. Niye denize çıktılar, çıktılar diye de evet. öncesinde bir konuşma varken işte o gemilerden biri herhalde. Evet. Ayrıca e, gene e, Bursa Deniz Otobüsünün geçirdiği bir kaza var. Camı evet. patladı falan orada da. O bir... cam patlaması çok normal değil Yani o oradaki şey açıklama ki ben olabileceğini düşünüyorum. Bir cismin denizde bulunan bir cismin dalgayla birlikte gelip camı patlattığı söyleniyor. Yoksa yani o büyüklükteki bir geminin camının patlaması öyle havayla falan ilgili olamaz. Ya bir imalat hatasıdır. Evet. Ki bence değildir. Yani muhtemelen denizdeki bir kalas ya da benzeri bir parçanın gelip Çarpması çarpmasıdır soracağım. ve ayrıca da o e, camının patlamasında hayati bir tehlikesi yok. Yani patlarsa patlar, içeri biraz su girer yani. Evet. Ben, ben tabii hiç, bunun hiç... esas sonrasında yapılan açıklamalarıyla ilgiliyim. Çünkü yani bir, bir problem varsa bu problem... Evet ama e... işte o problem Türkiye'nin genelinde var. Yani evet. çok yakın işte biliyorsun baraj kapakları açıldı, ya, uyarı yapıldı tabii. ve onlarca insanı kaybettik. Yani bu Türkiye'de genelde karşılaştığımız ben yaptım oldu... ...mantığı... çok her alanda karşımıza özensizlik özensizlik her alanda dikkatsizlik her alanda karşımızda çıkıyor yani o kadar hani biz bugün <gülüyor> kurtarmayı konuşacağız herhalde ama yani evet. çünkü kurtarma ince sen yıllardır yapıyorsun depremden tut trafik trafiğe kadar yani her yıl e, neredeyse bir savaşta... Çalışma evli. hayatındaki evet. iş güvenliği evet, değil mi? Evet, evet. Yani her yıl e, binlerce insanı kaybediyoruz trafikte. Sadece kötü araba kullandığımız için ya da yolları kötü yönettiğimiz için. Yani nasıl olacak bu işler bilmiyorum. Yani hani eğitim şart diyeceksin de işte bakıyorsun eğitim dediğin de... E, ...onun kalitesi nedir? Yani biz... ...nasıl mimarlar yetiştiriyoruz, nasıl mühendisler yetiştiriyoruz... ...nasıl doktorlar yetiştiriyoruz, uzmanlar yetiştiriyoruz... ...nasıl uzmanlar yetiştiriyoruz... ...ve de nasıl araba kurtarma ekipleri yetiştiriyoruz... ...yani istersen dinleyelim orada çok temel... Ki, hadi ...istersen kusurlardan başlayalım... Ee, ...kim, hangi, nereden başlayacağız, nereye kadar varacağız diye... ...istersen bilmiyorum... Evet, bu şimdi e, bugün bir... tabii bu program sırasında... ...Feridun Çelikmen'e bağlanacağız... Ee, ulusal medikal kurtarma ekiplerinde e, çalışan e, daha öncesinde akutta e, çok yakından tanıdığımız kurucularından evet ama önce bu e, kayda dinleyelim evet hı hı. şimdi telsiz konuşmalarını dinliyoruz Sektör Marmara Sektör Marmara Kemal Reis 5 Sektör Marmara Sektör Marmara Kemal Reis 5 Sektör Marmara, Sektör Marmara, Marmara, Sektör Marmara, Kemal Reis 5 Sektör Marmara, Sektör Marmara, Kemal Reis 5 Naksos, Mağla ya Motodanker Naksos, bu devletler bizim duyuyor Sektör Can Bayanlı Çarşıcı Marmara Kemal 5. Sektör Marmara Kemal Reis 5. Sektör Marmara Kemal Reis beş, Sektör Marmara Kemal Reis 5. Sektör Kadıköy Kemal Reis 5. Sektör Kadıköy Kemal Reis 5. Yok Marmara, Kemal ve İzbeş'i arıyor Sektör Marmara DG3 Sektör Marmara DG3 DG3 Marmara Efendim Kemal ve İzbeşleri devamı çağırıyor Kemal ve İzbeşleri devamı çağırıyor, tamam? Bakalım <gülüyor> hemen Kemal Yurttaş'a <gülüyor> Kemal ve İzbeş dg Regenerüş mü? Regenerüş, Kemal Bey. Ben büyük çekmece açındayım. Benim dört bir yerimde bir teknede bir deniz otobüsü bu. De bir teknenin içinde iki kişi gözükmüş. Ben bulamadım. Zaten zor zor duruyorum burada. Bunu sektör Marmara'yı bildirmek istiyorum. Kemal Reşit, ben duyuyorum sizi. Siz beni duyabiliyorsunuz musunuz? Anlatarım. Tekrar bir mesajınızı baştan alın. Ben büyük çekteci açığında açındayım. Beni, mu? görebiliyor Beni görebiliyor musunuz? Polis var, Beni görebiliyor musunuz? Eee işte büyük çektecinin açığında ilerliyorum. Eee Yeşilköy'e doğru. Benim 4000 yerimde yaklaşık 4000 yerimde bir ufak teknede iki kişi gözükmüş. Ben göremedim daha uzurdan bari yolcularla geldiler. Göremedim de şu zor sallak sallanıyorum şu anda. Bilginize bir tane ufak teknede iki kişi. Anı söyle bakalım iste. Şapşal şapşal yapıyor. Ben bu sırada iki tane yolcu var. Doğru mu? Doğru doğru. Hep sallamışlar bana. Geçin ihlal etti. Ben göremedim dürbünle zaten o var. Deniz otobüsü. bütün sizi İki durumunu. Bu da başka rafadan yine Ben de, de, evet rapor veren deniz otobüsü. Kahramanmışsın. Aynı şekilde Evet Beysun, denizlerdeki evet. muhabberata e, çok ee, yakın birisi olduğun evet, için... bir kere telsiz konuşmadan da ben kısalttım. Bu daha uzun bir süre, evet. yani 5-6 anonsu yapıyor. Sektör Marmara dediği Marmara bölgesiyle ilgili sorumlu telsiz istasyonu. Evet, fakat ulaşmak... Ulaşamıyor, bir kere evet. orada bir başlıyor sektör Marmara, yani bu telsiz istasyonuna bu kadar geç ulaşabilmesi... ...bir e, soru işareti. Araya birisi giriyor. <gülüyor> evet, ar araya DGM-3 galiba... ...bir başkasıyla. Deniz'de bu vardır. Yani sen bir yere ulaşamazsan aradaki bir gemi aracılık eder. Evet. O, çünkü ya, telsizlerin belli mesafesi var. Ondan sonra da ulaşamıyorsun. İşte bir takım gemilerden gemiden gemiye, yani araçtan aracı, istasyondan istasyona... ...ulaşabiliyorsun. Bir kere onun ulaşılamaması bir problem. Çok ya, da uzak bir bölgede değil değil evet, mi? Çekmece şimdi, açıklarında. Evet çekmece açıklarında. Şimdi e, hikaye şeyden başlıyor. Yolculardan bir tanesi denizde bu çocukları görüyor. Çocuklar da el sallıyorlar. Üstelik de bu ilk önce Hürriyet e, TV'de çıktı. Bu telsiz konuşması da orada. Hatta, Hala da orada var. Hatta orada da şey olarak çıktı. Sahil Güvenlik idoyu Sol 74 diye bir kural var. Yani bir geminin ya da bir teknenin yardım isteyen ya da yardım ihtiyacında olan bir tekneyi yardım etmek zorunda. Bu hukuki bir zorunluluk. Yani Sol bir bütün dünyadaki uluslararası deniz şeylerini kurallarını belirleyen bizim de imza attığımız bir ...Kurallar dizisi diyelim. Tabii orada bir şey var... ...onu belki eklemek lazım... ...eğer sen bir teknenin kaptanıysan... ...kendi tekneni ve yolcularını... ...risk altında görüyorsan... ...yardımı reddedebilirsin. Evet. O çağrıyı reddedebilirsin. Şimdi burada... ...deniz otobüsleri... ...o günkü hava bir deniz otobüsünün... ...geri dönüp bu çocukları en azından yer belirleyip e, görsel olarak da bir nokta bir mevki e, noktası haline gelip e, kurt yardım etmesine bence yani benim bu kadar yıllık eğer hani denizdeki şeyim e, yeterli, ben... yeterliyse evet. ben olsam dönerdim. Yani evet. o geminin kaptanı ben olsaydım. Çünkü onlar hızlı tekneler. Yani ne, ne vardır? Dalga vardır. Dalga olunca ne olacaktır? işte sallanacaktır gemiye. Ne olacaktır? Yolcular biraz rahatsız olacaklardır. Ee, anons yaparsın. Böyle böyle bir kurtarma operasyonu yapıyorum. Sallanacağız. Tutunun, bağlayın. Gerek görüyorsan can yeleklerini giydirirsin vesaire. Ama mutlaka o canı kurtarmaya geri dönersin. Eee Tabii bu şeyden sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı diye çıktı hürriyette şeyi suçluyor İdo bu dediğim solas 74 diyor. Sonradan Sahil Güvenlik Komutanlığı ikinci bir açıklama yapıldı. 18 saat sonra haberimiz oldu dedi. Bunun dışında da işte bir şey açıklamalar yapıyorlar. Bizim bunun dışında bir herhangi açıklamamız bir açıklamamız yoktu. 18 saat sonra. 18 saat sonra. Şimdi bir kere. En ne kadar diyelim? Hani bu bir şey yu... soracağım. 18 saat sonra haberimiz oldu dediği. 18 saat sonra arama başlıyor. Arama başlıyor. Yani evet. uzun bir süre haber çıkmadıktan sonra bir kere evet. bu vahim bir durum. Evet. Yani bu telsis konuşmasıyla <gülüyor> bağlantılı bir şey değil. Olayın ya e... bir şekilde yani herde her yakınları haber veriyorlar evet. bir falan filan. Yani evet. ama bu telsis konuşmasından sonra hemen arama başlamıyor. Şimdi şöyle bir zamanlama zaman hesabı yapmamız lazım. Ee, bu telsiz yolcu bir kere kaptana ulaşamıyor. Önce personel engelliyor. Ee, sonra yolcu bir evet. şekilde ısrar is ediyor. Kaptana ulaşıyor. Kaptan bunun üzerine dürbünden etrafına bakıyor. Göremiyor ve bu dinlediğimiz telsiz konuşmasıyla sektör Marmara'ya bunu haber ediyor. Ama geri dönmüyor. Ee, ne kadardır bu? Diyelim ki hani yolcu şeye, kaptana ulaşması diyelim ki 15 dakika sürdü. İşte kaptanın da bunu ciddiye alıp ...işte etrafına baktığımızda beş dakika sürdü... ...işte on dakikada bir ders... ...yarım saatten söz ediyoruz... Ee, ...yarım saatte de bu tekneler... 20 mil civarında sürat yapıyorlar... ...hadi hava kötü 10 mil'e düşürdüğünü düşünelim... ...demek ki bir gördüğü andan... ...itibaren bir dört beş mil... ...lik bir kayıp... ...kayıp var ki zaten... ...uzaklaşmalar... ...zaten kaptan da anansa olsa dört mil... Evet. E, ...diyor... ...şimdi e, burada tabii ki... E, Dediğim gibi İdo'nun dönmesi gerekiyordu bence. Sahil güvenliği, sektör Marmara'dan ciddi bir hatası var. Ses tonundan anlıyorsun ki çok ciddiye almıyor. Evet, şey, evet o, çok belli o. Yani ha tamam bakacağız falan filan diye. Ee, sahil güvenliğin ama bu Kanal 14'ü dinliyor olması lazım prensip olarak. Çünkü bu tür ortak kanallar herkes tarafından dinlenir. Aynı yani mesela 16. kanal var e, genel olarak bütün tekniklerin kullanı. Hatta telsizlerde çift dual dediğimiz şey vardır. Sen diyelim ki bir yarışta 68. kanaldan komite botu ile haber haberleşiyorsundur ama sersiz aynı bir 68'i sana... ...döner otomatik olarak bir 16'yı dinletir böyle ikili şeydir. Ve bu 16. kanal On dördüncü kanal, on ikinci kanal... ...yani balıkçı kanalları... ...bunların hepsinin dinleniyor olması lazım. Ki zaten... izleniyor olması izle, lazım. Ki yani kayıt edildiğine göre de bir sistem var. Yani bu e, kaydı... ...kaptan alıp yayınlamadı. Sahil güvenlik de yayınlamadı. Marmara, sektör Marmara'nın bir kayıttı var herhalde. Ki bu... E, şey medyada sanal ortamda düştü. Evet. E, dediğim gibi yani o çocuklar... ...kurtarılabilirdi Gürhan. E, evet. Yani çok... Baya yani hani Allah kahretsin dedirtiyor ya bazı olaylar insana bu tam o artı tabii en başına gidersek bu işte eğitimden başladık asıl suçlu kim o beş tane çocuk. Daha öncesinde asıl deniz bisikleti dediğimiz şey, işte iki tane kalıp vardır. Bir teknenin döküldüğü kalıp, bir tane üstüne oturduğun güverte dediğimiz kalıp. Bunlar polyesterdir. İkisi birbirine yapışır. Kenarından da işte bir lastik bir şey geçer. Bunun batmaması lazım. Yani içinde mesela köpük basılır bu tür şeylere. Çünkü yani bu sadece böyle fırtınada falan değil. Düşün mesela bunu bir yerde kiralıyorsun. Her şey yasal. İzinleri var vesairesi var. Çocuklar çıktıkları batırmaca oynayacaklar. Oynarlar. Biz küçükken bebekte sandal batırırdık. Altına da girip bağırış çağırış oynardık yani. Ama bir sandal batmazdı. Ahşap olduğu için. Bu deniz bisikletine batmaması lazım. Eğer battıysa üründe bir hata var. Çünkü batmasaydı çocuklar en azından tutunurlardı. Ve deniz bisikleti de bulunamadı değil mi? Tabii ki. Evet. Tabii ki. Büyük bir ihtimal o da battı. Kırılmış olamaz bence. Kırılsa bile içinde köpük olsa yüzer. Yani mesela bir sörf bordunu kırsan... Tabii su e, yüzünde kalır. Su kalır çünkü içinde ha. köpük var. Evet. E, dolayısıyla yani şu anda fazla bilgimiz yok bilmiyorum. E, Birçok bakımdan bilinmeyen. E, e, evet, evet, evet. Yani e, tabii gittiler işletme sahibini... ...tutukladılar ilk yaptıkları iş. Yani bu, bu, muhtemelen Bisikletleri kiralayanı. Evet kiralayanı. İşte ruhsatı yokmuş. O bisikletleri kiraya vermek için özel işte spor tip şeyleri kiralama ruhsatın olması gerekiyormuş vesaire vesaire. Yani bilmiyorum şu anda çok az bilgi var konuyla ilgili. Ee, ve de... <gülüyor> Kimse de sorumluluk almıyor bence en asıl şeyimiz o bizim Türkiye'de yaşadığımız temel problem. temel problem nasıl diyoruz ki ya bu memlekette istifa kurumu yok mudur yani işte bakıyorsun normalde başka bir ülkede benzer olaylarda bakanlar hükümet ...genel müdür... Ne ...vesaire istifa ederken... ...bizde böyle ıslıkçılık tavana bakıyor herkes. Evet. Hala Soma... E, evet. ...ilgili... Evet. E, ...sorun ciddi bir şekilde devam ediyor. Biz programımızda bu... E, ...İç e, Güvenliği... ...meclisinin raporlarını... ...her ay ele alıyoruz. Hı -hı. Yani inanılır gibi değil Beysun. Evet. İnşaatlarda, madenlerde... ...yani... E, 300 kişi bir anda... E, ...öldüğü için Soma... ...çok Hı -hı. büyük bir olay haline geldi i̇şte ama... en son şu baraj kapağı... Baraj ...yani, yani. E, düşünsene... ...bir de savunmasına şey... E, ...haber verdik diyor... Ay, bunu nasıl yapılması gerekir... ...sence yani... ...bir araç, bir ekip... ...gidip kapakları açılmadan önce... ...bütün o kıyıdaki piknik yerlerini... ...denetleyip, bırak insanı... ...hayvan, köpek, kedi... ...koyun... Keçi, inek, bunların bile oradan toplanıp sonra her şey netalandıktan sonra yani emniyet altına alındıktan sonra kapakları açabilirsin demesi gerekiyor. Demesi gerekiyor tabii. Yani ben oradan 10 kilometre öteden duyulmayacak bir e, haberler anonsuyla yapılan uyarıyı nasıl uyarı kabul edeyim? Evet. Yani maalesef durum bu. Evet. Yani birçok. Bir e... Olayda karşı karşıya kaldığımız hmm. e, en son mesela gene bu e, iş güvenliği meclisi e, enerji sektöründeki hmm. e, can kayıplarını e, işçi ölümlerini artık bunlara da tabii hmm. cinayet demek iş cinayeti evet. demek. Ben aslında yani. Feridun Çelikmen'in neler söyleyeceğini merak ediyorum çünkü o daha kurumsal düzeyde konuya hakim herhalde. Evet. Bayağı merak ediyorum. Ve UMKE'de e, biliyorsun Türkiye'de e, oldukça e, önemli e, bir kurtarma ekibi haline geldi. Hı. Sağlık alanında Hı. tabii Hı. ki. E, arkadaşlar e, Feridun Bey'e ulaşmaya çalışıyorlar. E, sanıyorum biraz sonra ulaşabiliriz. Kendisinden de e, bütün bilgileri alırız. Sen evet. altın saatlerde müzik çalıyor musunuz? Çalıyoruz. <gülüyor> evet bir tane müzik dinleyelim. Olur. E, ondan sonra programımıza devam edelim. So cold and shallow town Birds can't hardly sing Pretty girls don't leave the town They won't be back till spring War's done, they've come back home But they're the ones at last See a man and a woman alone Was it worth the cost I'll sing hallelujah You'll sing hallelujah But I'll sing hallelujah When they arrive at home Sun is out, it's hot today and all are out to play Some are quit come back home Others are gone to stay Evet açık radyodayız. Altın Saatler programında Beysun Gökçin'le birlikte denizlerdeki riskler, arama kurtarma çalışmaları ve Türkiye'deki mevcut durumu konuşuyoruz. <gülüyor> evet. Türkiye'de yaşarkenki riskler diyelim karaya da atlayalım <gülüyor> bence. <gülüyor> Orada da Doğru. benzer şeyler yaşıyoruz. Doğru. Feridun Çelikmen'e ulaşamadık. <gülüyor> e, belki bir... e, Gülhan şunun sohbetini yapabilirsin. Biliyorsun e, işte Türkiye'de... Küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişikliğinden söz ediyoruz. Artık tropik e, hortumlar ve benzeri şeyler e, yaşayabileceğimizi söyleniyor uzmanlar tarafından. İşte sık sık bahsediyor e, benim programımda. Açık e, radyoda da tabii açık radyoda, başta açık gazet programı e, olmak üzere. E, şimdi bu aslında yeni. ...alışkanlıklar edinmemiz anlamına geliyor. Şimdi mesela bu şunu... ...anlatıyor bize ki yaşandı... ...alt geçitlerde... ...ani sağanaklar yüzünden... ...sel baskınları olabilir... ...ve de can kaybı olabilir... Evet. ...mal kaybı olabilir... ...her türlü zaten oluyor, olmaya başladı... ...o zaman... Belki mesela altyapının da buna göre değiştirilmesi gerekiyor. Yani işte o Üsküdar'daki şeyleri görüyorsun. O en çarpıcı fotoğraflar Üsküdar'dan çıkıyor. Şelale oluşuyor. Ve de denizle karadaki su neredeyse gemi karada... E, gidiyormuş Karaya gibi, Ya da araba denizdeymiş gibi böyle görsel bir illüzyon. ...hani göz yanılması gibi oluyor. Tabii aslında herkes... ...orayı şey ama mesela şey çok enteresan. Biliyorsun... ...Taksim Meydanı'nda su basıyor. Tabii. Yani düşün. göletler oluşuyor. Evet. Yani bir tepedir çünkü Taksim. Tabii. İstanbul'un tepe, tepesinden bir tanesidir. İşin enteresan tarafı. Hem deniz kenarı... ...hem tepeler her yer su yani, içinde yani kalıyor. Yani bir tepeyi... ...bir tepeyi su bastırmayı beceriyoruz... ...denize 200-300 metre... ...hatta yani 1-2 metre... Gibi. ...Arnavutköy, Boğaz Sahil yollarında da... ...su basıyor Doğru. caddedir... ...yani araba... ...bayağı düşünsene hani bir kazma vursan... ...eskiden görmediğimiz bir şeydi... Evet, ...bu denize evet, rahatlıkla bütün evet. su akardı... ...şimdi bu kadar tabii bütün şey... ...beton haline getirildiği için... ...İstanbul... ...dolayısıyla o su bir türlü bir gidecek bir yer... ...arıyor kendine... ...ama bu düzeydeki... ...yağışlar hesaplanmadan kanalizasyon vesaire işte mazgal meselesi hesaplanmadığı için kaldıramıyordu bir sistem bu kadar yüksek bir yağışı ve sel basmalıydı. Yani demem mu ki mesela bir hortumma nasıl yüz yüzleşeceğimiz nasıl baş edeceğimiz öğrenmemiz gerekiyor. Mesela Amerika'da filan biliyorsun, tayfunlar vesaire bir sürü şeyler var. Orada Bütün öğren... belgesellerde öğrenmişler, ne mesela yıllar önce Mehmet Çaral gelmişti, e bilirsin Mehmet Çaral'a. Tabii, açık radyo programı Hatta da. Zaman Tayyarisi diye bir evet, dönemde e, havacılıkla ilgili program yapmıştı. O anlatmıştı, o bir yolculuğunda bu El Nino vesaire gibi bir e, şeyle karşılaşıyor, Kasırga'ya e, Meksika'da. Şey diye anlatmıştı. Ee, o otelde odamda oturuyordum dedi. Tak tak tak kapı çalındı dedi. açtım dedi. İşte görevliler izin istedilerdi. Gelmişler. Takır takır takır takır camlara Üçünün... e, şey e, metal e, şeyler bağlamışlar. Ne yapıyorsunuz demiş. İşte kasırga geliyor önlem alıyoruz diye. Yani düşün kasırganın geleceğini bildikleri için alt yapısını kurmuşlar camlar patlaması diye otelin camlarına e, koruyucu e, sabit elemanlar bağlıyorlar. E, i̇şte mesela gene iki gün öncesinden evet. kenti tahliye evet. ediyorlar, Me boşaltıyorlar. Mesela şeydir o hani bize çok tuhaf gelir bir yıkıl kasırga geçer yıkılmış bir sürü ev. Evde de yıkılabilir o olarak yapıyorlar Tabii, karton, Ka karton ya hafif, malzemeden, hafif yapıyor malzemeden yapıyor ki uçup gitsin Tabii. dolayısıyla yani işte bir sığınakları da var onların evlerinin altında yani ev gidiyor ama çadır kurar bir tekrardan kuruyorlar dolayısıyla bizim de artık mesela işte buna göre de örgütlenmemiz gerekiyor hatta yıllar önce sen de şeyde konuşmuştuk bu depremden sonra hayatta kalma meselesi. Yani işte o duruma göre nasıl davranacağımızı bilmek, bunun eğitimlerini falan vermek gerekiyor. Gene mesela şeye dönersek bu Kemal Reis 5 e, gemisine ben numarası programında programda da söyleyeyim. O 450 yolcudan söz ediliyor. E bu 450 tane telefon demek. Tabii. Bütün telefonlarda neredeyse artık GPS dediğimiz hani e, global positioning sistem yani yer belirleme, yer belirleme evet. sistemi var. Geografi yer belirleme sistemi. Evet yani şu anda sistemi. çıkarsak telefonumuzu biz buradan neden boylanlarını şey yapıyoruz yani orada eğer o bilinç yükselmiş olsa eğitim düzeyi şey olsa orada 450 yolcu da sahil güvenliğe ulaşabilir. O kadar kolay ki artık yani kaptana git kaptana uyarmak yerine kendin arayabilirsin koordinatlarını verebilirsin ve şurada iki tane adam gördüm ben de işte sahil güvenlik şey idonun bilmem ne teknesindeyim evet, hem bilgili hem de bu konuda birkaç S kere e e e takbik etmiş e sonra yani. yine o yolcunun bence işte uyarıp e ya sen bakmaya devam et demesi lazım çünkü bu şeye giriyor man overboard yani tek denize adam düştü e şeyi vardır denizcilikte bir adam denize düşerse iki şey vardır. Bir kişi, ekipten bir kişi sürekli göz temasında, sürekli şeyi gösterir. Denize düşen adamı nokta olarak gösterir. Başka bir iş yapmaz. Sadece adamı gösterir. İşte bir sekiz yapılır o yani. Bir, sancak ya da iskele. Bir, yukarıdan bak bir sekiz gibi bir şey ya belki. Dönersin. Sekizi tamamlarsın. O işte mekanik olarak sana o adamın düştüğü noktayı e, ...geometrik olarak oraya götür... Artık tabi şeyde GPS'te ...Man board e, düğmesi var... ...ona basıyorsun... ...o bastığın anda... ...sana sürekli GPS'te o, o noktanın koordinatlarını veriyor... Sen, vermeye, başlıyor. vermeye başlıyor... ...sen de gidip kurtarıyorsun... ...yani... ...böyle bir refleks gelişse... ...idi bence... ...gerçekten o beş çocuğa çok yazık oldu... ...hani evet. bazı kazalar vardır... En, ...yapacak bir şeyin olmaz... Yani bir depremde bir binanın yıkılmasını kişisel olarak engelleyemezsin. Yani onun bir mühendisliği vardır. Çünkü doğru hesaplanmış binalar da yıkılabiliyor. Çünkü bu noktadaki afetlere göre hazırlanmamış ya da çok beklenmedik yükler oluşabilir. Bina yıkılabilir. Ama yıkıldıktan sonra ne yapacağını çok önemli. Orada işte kişisel inisiyatif başlıyor. Yani o dediğim gibi oradaki 450 yol üzerinden... Beş on tane uyanık, e, inisiyatif kullanamayacak insan çıksaydı kaptanların sahil güvenlikleri kalmadan en azından çocukları nerede arayacağımızı bilebilirdik bence. Evet şimdi e, hatırlayacaksın e, Sarj isimli bir denizde kurtarma ekibi Hı. oluşmuştu Hı. fakat ben e, ulaşmaya çalıştım. Bir türlü ulaşamadım. Senin bir bilgin var mı? Mesela e, sivil olarak bu işi yapan... Daksar var. Daksar var. Daksar var. Evet. E, halen aktif olarak bu işi Tabii. yapıyorlar. Tabii. Ama e, temel sorumluluk, resmi sorumluluk kıyı emniyetinden. Tabii ki. Ama asıl, asıl sorumlu kaptan. Evet. Yani birinci derecede kaptan sorumluluğu. Evet. Biz onu bir geçelim. Yani kaptanı ha. geçelim ama şu anda teşkilatlı, eğitimli. Ama zaten bütün, bu tür şeylerde bir tek kurum değil de kurumlar arası koordinasyon gerekiyor. Yani burada kimler var? E, telsiz istasyonları var. Kıyı emniyeti var. Sahil güvenlik var. Evet. Bir de bu 18 saat çok şey. 18 saat sonra aramanın başlaması. Şey. Mesela benim e, bir arkadaşım geçen sene değil. Iki sene önce. Ben de orada Bebek 750 Bozucu adaya gidiyordum. Bir kaza geçiriyorlar. Dümen palası ıı, da problem oluyor teknenin. Yelkenli bir tekne bu. 12-15 metre filan civarında. Bu arada parmağını elektrikli vinçe kaptırıyor ve yaralanıyor. Kıyı emniyetini arıyorlar. İki saat sonra kıyı emniyeti Marmara adası yakınlarında. Asmalı adası civarında. Yani Asmalı adası da Marmara adasının... ...kuzeyinde gibi... Yani ...kuzeybatısında gibi bir yerde... E, ...iki buçuk saat içinde gelip tekneyi çekiyorlar. Yani... E, ...dolayısıyla on sekiz saat çok fazla. Çok yani... yani uzun o, bir süre. O, mesela iki kişi görülmüş şeyde... ...muhtemelen çocuklardan iki üç tanesi ...belki sahile yüzmeyi denediler. Ve de... ...hava sert olduğu ve dalgalı... Ve ...akıntı olduğu için de muhtemelen... işte güçleri yetmedi. yetmedi kayboldular. Yani bilmiyorum işte. Evet. Evet, o zaman biz bir müzik parçası daha dinleyelim. Ferud'un Ferid'in çelikmene ulaşmaya gene De çalışacağız. çalışacağız. Bye. Evet Açık Radyo'dayız Altın Saatler programında Beysun Gökçin'le sohbetimize devam ediyoruz. Peki Beysun e, sen e, yurt dışındaki e, birçok e, yarışı takip ediyorsun. Hı hı. E, denizcilikle ilgili e, ciddi bir tecrüben var. E, sen de e, uluslararası sularda seyrettin. Hı hı. E, oralarda bu arama kurtarma meseleleri nasıl yürüyor? Mesela ben hiç unutmam senin bir programında... Van de glob ıı, yarışındaki bir kurtarmayı Hı. böyle canlı Hı. hatta canlı olarak evet. aktarmıştın. değil evet, mi yani evet. nedir oralarda Vallahi, bu bunlar hep bir e, protokoller konusu herhalde. Sidney'in en, en tipik örneklerinden bir yani daha doğrusu denizcilik tarihinde hani hafızada kalmış e, şeylerden bir tanesi Sidney Hobart yarışında yıllar önce e, çok ciddi bir fırtına çıkmıştı hatta yarış komitesi suçlandı. Yani... İzin verdikleri için açılmaya. start verdiniz Hı. diye. Onlar da yani... Herkesin kendi meteoroloji şeyi var. İşte yola çıkıp çıkmamak... ...kaptanlarının istedikleri Ama yani böyle ciddi bir tartışma çıkmıştı. Orada mesela... Ki bunun artık tabii... ...modern zamanlara geldikçe... ...görsel malzemeye de ulaşmam mümkün. Helikopterden çekilmiş... ...videolar vardı. İnanılır gibiydi o dalgaların büyüklüğü bembeyaz, o de, de, mavi parça göremiyorsun neredeyse e, denizde. E, orada tabii çok e, işinde uzman e, kurtarma e, elemanları var. Baya o havada adam denize atlıyor ama baya kocaman paletleri işte giysileri olan vesaire, işte bir halatla birlikte teker teker. Ekiplerdeki şeyleri helikoptere çekiyorlar. Ama bunlar özel helikopterler. Özel yetiştirilmiş insanlar. İnsan hatta er. Hatta Amerika'da da bu çok ciddi bir şey olarak bizim işte kurtarma şeyi olarak var. Sığmır diyorlar yüzücüler. Bunlar o ağır hava koşullarında yüzebilen, bayağı çok sportif komando. Bir nevi komando yani ama sırf kurtarma işi için yetiştirilmiş. Yetiştirilmiş. <Gülüyor> E tabi şimdi mesela... Evet, ben bir, bir belgeselini izledim bunun ve inanılmaz. Mesela yani. ben şeyi çok merak ediyorum. Serdar Bapoğlu'yla da benim programda konuşmuştuk. Acaba bizim bu sert fırtınalı havalarda uçabilecek özel kurtarma helikopterlerimiz var mı? Evet. Yani hava 70-80 yüz kilometrelere çıktığı zaman orada uçabilecek ve de bir kurtarma operasyonunu müdahalede yani, bulunabilecek. bulunabilecek yeterlilikte ekipmanımız var mı? doğrusu ben bilmiyorum evet ee, Şeyde dediğim gibi bu çok uç noktadaki doğa olaylarında müdahale edecek insanları yetiştirmemiz lazım. Tabi burada şey de çok önemli bir de sen de ...o koşulda... ...nasıl davranmayı bilmen lazım... ...yani denize düşen adamın da bilmesi tabii, gereken tabii. şeyler var... ...yani bir tekne üstüne geliyor... ...işte hani onun... ...ona nasıl yaklaşacaksın... ...diyelim ya, ne zaman tekneye doğru kendini atacaksın... Yani ...bir şey düşün mesela... ...sallanan bir tekne düşün... ...yalpaya düşmüş ama seni kurtarmaya geliyor... ...yanlış zamanda tekneye doğru yaklaşırsan... ...teknenin altında kalabilirsin... ...doğru zamanda... ...gidersen... Yalpa'da, Güverk'de ya da Küpeş'te deniz şeyine yaklaşacağı için tutunup çıkman daha kolay gibi. Ee, ama dediğim gibi genelde bütün kurtarma olayları birkaç tane kurumun koordinasyonuyla birlikte yür şeydir. yürütülüyor. Yani bilemiyorum. Ee, galiba bağlantı Evet bağlantı kurduk. Feridun Bey Evet evet dinliyor musunuz? Ha, merhabalar. Ee, biraz zor ulaştık size. Meşguldünüz. Ya işte meslek geliyor. Bu hastalıklar stratejik kazaları maşallah ülkemizde biliyorsunuz. Dünya için siz ya. Hiç belli olmuyorlar. Yani biz adil sağlık uzmanlarının randevusu yok. Hastaya randevusunu taşı sattığımda başa ağzımız yok. Geldiğimi her şey alt üst oluyor. Buyurun. Doğru. Ee, biz şimdi e, Beysun Gökçin'le birlikteyiz ve size daha önce ha, de Çok selamlar. Evet Merhaba Feridun Bey. Nasılsınız? Sağ evet bu Marmara Denizi'ndeki deniz bisikletiyle kaybolan beş gençten bahsediyoruz ve özellikle deniz kurtarma, denizdeki arama kurtarma konusunda biraz bilgi almak istiyoruz sizden. Evet. Nedir bu konudaki imkanlarımız gelişmiş midir bu işlerle yetkili sorumlu olanlar kimlerdir? bir e, genel bir bilgi rica edebilir miyiz? Tabii tabii. Ee, şimdi bu sorun, arama kurtarma boyutunda e, sahil güvenlik komutanlığı özellikle üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde esas e, rolü üstlenen özellikle arama ve kurtarma boyutunda hem helikopter hem e, radarı, sonları olan e, sofistike donanımları olan deniz araçlarıyla e, sahil güvenlik komutanlığı. Bunun yanında ee, Huzurlu sahiller, Farklı Bakanlığı'nın e, sağlık müdürlüğü genel şekilde eli bir ölçüde destekliyor ama daha çok böyle e, hastalık boyutunda gemilerden olsun işte. Bir de kıyı emniyeti var herhalde. Doğru, Doğru. Yani şimdi ülkemizin e, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin e, bu konuda daha iyi olması aslında gerekiyor. Ama bakın bu olayda, bu olayda e, birkaç tane sıkıntı nokta var. Birincisi hmm. e, bu ucuruk deniz motosikleti mi denemedi deniz, deniz bisikleti Bunların e, bunlar deniz araçları değil. Deniz araçları bir değil yani. Denizde normalde bunların Malzul malzul olan ortamlarda hiç kullanılmaması lazım, kullanıktırılmaması. Bunlar göl belçeri. Ankara'da gençlik parkına gidersiniz, hmm. orada buna binersiniz. Yani oyun parkı e, a, a, aletleri. Bunlar denize açılmak diye e, çok büyük bir hata. Yani orada kişiler hata. Bir de buna evet. e, garip fazla kişi de binmiş. 5 kişinin kayboluş evet. göre bunlar benim bildiğim gördüğüm 2 kişilik falandır en fazla öyle değil mi? Yok 4 yani, dört, dört kişilikmiş, 5 kişi binmişler. He, dört kişilikmiş yani. Uzun kayetler bunlar. Bir daha geçirip devrilir. Bir de bunun işte papatın papatın çıkmışmış. Artık yani bunları biz olaydan sonra takip ediyoruz. Artık geç alat etme durumu var. Örneğin sağ güvenliğe, e, kıyı yeniyetine e, daha vakitlice haber verilebilirsiniz. Belki çok daha açılmadan, işte, alabarı olmadan e, bir de kötü bir hava koşullarına yakalanmışlar bildiğin kadarıyla. Bir sürü burada sıkıntı var. Yani ee, olaya yönelik ama bir e, sıkıntı var. Aslında bu program başı, ben Cumartesi günü açık deniz programında da Bir telsiz konuşması var elimizde. Bu bir yolcunun çocukları gördükten sonraki gördüğü mesafede 40-50 metre sanıyorum eğer doğruysa 15-20 dakika içinde kaptana haber veriyorlar. Bir kaptan geri dönmüyor. İkincisi sektör Marmara'ya defalarca çağrı yapmasına rağmen ulaşamıyor. Ama ondan sonra sahil güvenliğin haberdar olması dün yapılan açıklamaya göre 18 saat sonra filan. Yani burada bir kere bir e, telsiz sektör marmanı yani telsiz istasyonunun bir e, yetersizliği var gibi gözüküyor. Yoksa sahil güvenliğe pre, prensip olarak 14. kanaldan anons yapılmış. Sahil güvenliğin de 16 14 işte 12 neyse o profesyonel kanalları zaten dinliyor olması gerekiyor. Yani haber verilmesi değil. Zaten evet. telsiz konuşmasını dinliyor olup müdahale etmesi evet. gerekiyor. Kıyı emniyeti de Şimdi... dahil tabii. Şimdi e, doğru söylüyorsunuz ee, bu işlerin esas başında bakın e, bütün acil durumlar için işte bu en baş belası artık dünya için olduğumuz e, iftar edilecek bir yanı yok tabi de iftar edilecek bir yana yok tabi trafik kazaları. Evet. Türkiye'de acil çağrı sistemin tek numara olduğu sürece bu tür sıkıntı hep olacak. Şimdi bakın dünyanın aklı başında ülkeleri ben batısı da bana hiç umarımda değil. Yıllardan bir tek numaraya geçmiş onlar. Yani bir çocuk biri 4 yaşında Amerika'da Daddy mommy, der sonra Neyman Van der. Arayabilecek durumdadır. Şimdi bakın ben size soracağım. Çok güzel blokça temas ettiniz. Diyorsunuz ki işte sağ güvenin 3 numarası işte, veya tersi bandın lazım. Normal kusurlarda polisin, itfaiyenin, acil ambulansın kaç tane numara var biliyor musunuz Sadece numara Türkiye'de şu an. İtfaiye, yangın, Saysan size en az 15'i bir tane numara çıkar. Hı. Acil durumlarda. Şimdi o yolcu görmüş. Bilse ki bir, bir gidecek bir numara var. Yeni kaptığını ver. Telefonlar bir şekilde çekiyor. Aray 911 benzeri numarayı. Durumu anlatır. Şu mesajda birini gördüm mesela. Atıyorum. Şu açıklarda. Hı. O bile bir çağrı kabul edilir. Tabii tabii. Zaten... Devletlerinde adam ekranda görüyor. Koordinatların diskleri telefon alanda anda. Bu numara nereden geliyor? Hı. Hani ben burnumun ucunda dinini gördüm. Denizde bir referans olmayabilir. İşte Marmar basını görürsen sonra Marmar, şu güney batısı işte koordinat. Ama telefon mesajı gittiği anda, telefon uzunması olduğu anda 9-11'in ekrandaki polis, dispeçeri bunu anında koordinatlarını görüyor. Bu teknoloji var artık. Hı. Evet evet zaten... Zaten ben de ondan söz ettim biraz önce. Yani orada 450 tane yolcu var. 450 tane cep telefonu demek bu. Yani idde de koşup... Aynen. Koşu yani hele hele bakın ne oluyor? <gülüyor> 11 Eylül'den sonra bir odaya ait birden fazla telefondan ihbar geldiği anda bunun veri tabanı doğruluğu artıyor. Yani hı. siz ihbar ettiniz. Arabada bir tane işte bilmem o, o anası bir durum görüyorum. Yani beni ziştak gibi telefikte. Birisi özülecek birazdan. Trafik, katil, yüzmüş şey ol, canavar. Düşmüş aynen ihbar etsin bunu. Polis helikopter operasyon yapıyor. Hı hı hı. Yani bu boyutta olay. Şimdi bizim sıkıntı buradan bak Hala herkes böyle itfaiye ayrı telden, bit bağlı, sağlık bakanlığı 112'si var. Polisin işte bilmem emniyetin başka bir şey var ama ayrı yani bu büyük sıkıntı. Çünkü bu gibi durumlarda sis kirt faktörleri üst düzeyde. Yani bir küçük bile arıye O an kavram kaygısı. Bir saniye çalıştırırsınız o yüzden şey, görürsünüz aleti. Bir dakika sonra yok kaç mil açaram. Yani Anında haber verebilmek için çok basit herkes arayabileceği, hep hasta tarafından, hep kazarda tarafından bakmak lazım. Depende de bu şekilde böyle. On ayda hafta sabahı biz gittik birayete, inanın çok samimi söylüyorum. O gün oradakilerin büyük bölümü ne Yalova'dan, ne Çınarcık'tan, ne Avcılar dışındaki Adapazarı'ndan, İzmit'ten, Gözücük'ten bir yeri akışı yok. Ama 9-10 birerde bir sistem olsa, Hı -hı. anında şurada bu kadar kan lazım, bu kadar ekmek, bu kadar çılır, evet. bir sabah buluşur. Bu sıkıntı bu. Merkezi tek numara olmak zorunda. Antalya'da başlandı. hala başlandı başlandı. Yani ayak sürüyor bazı kesimler bununla ilgili. Bu benim en büyük üzüldüğüm noktadır bakın Türkiye'de. Çünkü yurt dışına gittiğimizde bakın İngiltere'ye gittik. Orada 999 var. Gönüllü örgütleri alıyor askeri rafun helikopteri daha götürüyor polis burada çağrıyı alıyor hatta bir kaza olduğunda tut ki böyle bir, bir kazası oldu, dönüşte bunları sorguluyor kardeşim sen niye böyle gereksiz gittin şunu yaptın hı, bunu yaptın hı. fazla binden açıldın bu bir daha olmasın diye kurtulmuş olduklarını da bir böyle bir şekilde e, baskı da uyguluyor polisi rapor polis tutuyor hı. Bunlar yani olması gereken şeyler artık bunu açmamız lazım çünkü Türkiye'de trafik kazaları çok ciddi problem bakın canı yanmayan bir yakınını kaybetmeyen yani ücretsiz bir kaza hemen hemen yok hiç kimse yok yani her gün bir kaza alıyor yani ciddi sayı otobüs devriliyor 30 kişi ölüyor bunlar başka ülkelerde olmuyor Bizim bunu aşmamız lazım. <gülüyor> bu olay besleyici bir olay tabii ki ama dediğim gibi birisi hatalar da var. Sistem kenar kenar hatalar, sıkıntılar da var. Belki otobüste gören vatandaş çok güzel bir derde bin ulaşabilse farklı olaysa şey ederdi. Tabii. Bilmiyorum tabii. Peki Feridun ben şunu merak ediyorum. Sen işte çok yakın bu işlerin içindesin. Türkiye arama kurtarmaya yatırım yapıyor mu? Şimdi bakın en son Van Dikremi'ni ben size örnek vereyim. Büyük felaketlerden bahsedelim isterseniz. Hı. Bu felakette Van Dikremi'nde arama kurtarma açısından büyük sıkıntı yaşanmadı. Hmm. Türkiye'de arama kurtarma kuruluşunda özellikle gönüllülüğün örgütlenmesi gerek AFAD'ın kuruluşu baya iyi bir noktaya gelindi. Burada sisteme yönelik bir şey yapmamız lazım. Yani bu merkezi hmm. çaresizlerinin başta olmak üzere hmm. kentsel işlere, her bir kutasyon bir şey yapmamız lazım. Şimdi hastaneler ilmeştirmeye çalışılıyor. Ağır ilerliyor. Zanlata lazım falan. Yine kentteki binalar batamda şunu açmak lazım. Yani adamın bir tane davranmadan marın kürmettiği anda binayı yenileyemiyorsunuz. Demin ben işte birçok insan çekiniyor. dairesinden üstünden metrekare kayboluyor diye. Oysa ki bu formülü açmak lazım ki bina üstü çok kötü. Detrem e, hakikaten en büyük sıkıntı. Hiçbir hmm. felaket yok ki birkaç e, saniyede işte bir dakikanın altında 45 saniye marma detene. 20 bin yakın insan öde iki tane detrem sayarsanız ee, bu böyle bir şirketleri yönelik bizim biraz uzanmalıyız lazım çünkü e, artık randevu saati geliyor yaklaşık iki güne Hı hı. Evet. Ee, peki ekleyeceğiniz e, bu konuyla ilgili bir şeyler var mı daha? Yani öneri öne, öneri daha doğrusu eklemekten çok daha başka yani tamam bir çağrı yani çağrı şey sistemi bakayım. çok mantıklı. Ee, Şeyin, deniz Kuvvetleri'nin, sahil güvenliğinin kadar imkanları çok iyi. En son bir yaptık. Karadeniz kıyısında işte aynen bir idofere botu işte bir kaza geçmiş vesaire. Nakliyesi, tahliyesi on numara. Yani haberleşmesi ama yeter ki ya, sistemi alat edebilir. Sen bir gün sonra e, sahil güvenliğine haber verdiğinde e, yani şeylerdi. E, ne derler hani saman çuvalında iğne aramak ki bir şey zor koş dediğinizde bir de batmışsa gemiyle neyse işte bu, bu motosiklet bisiklet. Tüm tutuşlar, tüm A, tüm o, o, orada da, orada da bir Hı. soru var zaten. E, o bisikletin de içinin köpük olup batmaması gerekiyor. Yani bu i̇şte, o, bunlar zaten tam bir şey komedi. Yani bu araçlar kim üretiyor, nasıl alınıyor, nasıl kullanılıyor, nasıl standart ediliyor? E, yani çok sıkıntı var bu konuda. bunlar kim denetliyor? Bunlara, bunlara ciddi işe yaptığımlar ve sanatlar getirmesi lazım. Enine gelen bu tür kiralamaması lazım. Peki ben bir şey daha merak ediyorum. Ee, acaba sizin gündeminizde var mı? Bu demin konuştuk Gürhan'la işte iklim değişikliklerinden söz ediyoruz. Hortumlar artık tropik bir iklime evet. dönüşüyor. Buna göre eğitiminiz var mı? Hazırlığınız var mı? Yani bir hortumda nasıl davranmak gerekir'e dair e, bir çalışmalar yapıyor musunuz? Ee, şöyle diyeyim e, Türkiye'de hesaplanabilir e, Afetler arasında Hortum var özellikle de e, Bizim işte e, bu meteorolojiyle ilgili oruculardan aldığımız ilgiler çerçevesinde Bunlar giderken artacak doğru dediğiniz doğru hmm. İklim değişikliği özellikle Bu tür olayları normalde Bu coğrafyada çok fazla olmaz Olur hale getiriyor küresel iklim değişikliği hmm. Şimdi Amerika'daki Oklama'daki yani merkez e, Elayet'teki hortumla bu Aa kıyaslanamaz bu birazcık böyle e, exceptional yani biraz evet. bir sıra dışı bir olay geldi bu Türkiye'ye. Ama sonuçta çevre kirliliği kaldırılan da çatızdaki evet. sacı kafana girip çeker onu evet. Benim yakamadığım yani bir şey. Bir ihtimal lazım mesela orada evet. arabaların tülleri kaldır basıyor Amerika'da. E Bizde henüz bu boyutta herhalde olmadı ama olmayacağı anlamına gelmez. Şimdi Am iklim değişiyor. Afetler boyut değiştiriyor. Evet. Ee, önlemleri anla, anlatmak lazım. O zaman çok paraşmak lazım. Amerika'dakiler hemen korunaklı evet. bir yere kaçarlar. Evet yani, yani en azından biz gidiyor. burada e, sorumluluklarımızı yerine getirip beraber şey çağrısı yapalım. Hortum çıktığı zaman lütfen koşup videonun sunu fotoğrafını çekmeyin. Bir an önce güvenli Aynen. bir yere gidin. Kesinlikle kesinlikle evet. Yani bir e, saç metal parçası çirmit parçası evet, evet. E, kafanıza vurur. Kafanıza buradan da ölürsünüz. Yani bunu söylemek lazım. Kafalı bir yere girmekti. Camdan çerçeğe uzak durmakta. Fayda var. E zaten bunun e, depremle mesela farklı bir afetlerden farkı görüyorsunuz. Evet. Geliyor yani. Ben acıra gene geliyor. E, kaç ondan yönden? Evet. E, dediğim gibi yani Kapalı mekanlar, el türü şeylerin, bodrum katları, zemin katları doğru adresi. <gülüyor> Arabaları bile önermezler merkeze mesela. Çünkü tam merkezine üstüne girilse, o basınç farklılığından dolayı Arabayı bile kaldırırsa, her şey sevilebiliyor. Evet, onun evet, örneklerini tırda. de gördük tabii bu belgesellerde. Evet. <gülüyor> Arabaları bile uçuruyor havaya. <gülüyor> ee, Feridun Bey çok teşekkür ederiz. İyi Sizin e, yoğun programınız içinde de bize... E, Zaman, zaman verdiniz. Yok yok yo, şey. yo, rica Ne 10 bin insan ölmektedir. 100 insan sakat kalmaktadır ve insan faktörü ağır Dokunmak, farkındalık yaratmak, insan kova <gülüyor> kadar birazcık farkındalık yaratmak lazım. Önemli yani. Çok çok teşekkürler bu uyarılar <gülüyor> için. Sağ olun size kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. İyi günler. Efendim Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler Programı'nda denizdeki riskleri, arama kurtarma çalışmalarını ve hazırlıkları Açık Radyo Programcısı Beysun Gökçin'le birlikte ele aldık. Beysun sana çok teşekkür ederim, ederim sağ olasın. Ederim, Gelecek hafta ederim. yeni bir Altın Saatler Programı'nda görüşmek dileğiyle, hoşçakalınız. Hoşçakalın.